Hoş bulduk Allahu Teala hamdaniyah. Altı izanın zamanında bir sofi ehli keşifli Bugün hizanın, gaydanın kabristanların içinde giderken yani keşf-i kubud kabr-i keşf insan. Geçerken bir kabrın üzerinde, mezarın üzerinde bakmış ki Mezarda yatan insan sırtını kıbleye karşıdır. Kıbleye dönmüş. Bir müddet sonra dönüş ki belki yanlış diyorum. Başka bir kabrın mezarının üzerine giriyor. Gena bakioz ki gena o zatin da sirfi filleye dönüksu. Üzgün müddet öyle çok kabristanleri karistirioz bakioz ki soğukunlukla sirfleri filleye dönüksu. Teaccübe ediyor. Dönüp Kavus'a geliyor. Diyor kurbağa sizin mezarları içinde Ermeniler var mı? Dönüyoruz niye Sufi? Diyor ki bugün kabristanları içine gitsin baktım ki çokları sırtı kıbleye dönmüştür. Genellikle işte Ermenilerin onları kıbleye doğru değil gönderip sırtını doğru çeviriyorlar. Yağuz sallallahu aleyhi ve hayır demiş ki Ermeni bizim kabistan içinde yok. Hep Müslüman. <gülüyor> <gülüyor> Madem köylerse öyleyse kurba demiş niye sesleri sibleye dönüsün? Gavuz buyurmuş ki bu sırfî dönük olanlar ehli dünyaymış, dünyayı seven kişilerdir. Mubarak buyurmuş ki dünya muhabbetiyle, dünya aşkıyla yaşayan insanlardır. Mezara koyduktan sonra melekler gelip çiftleri sivriye çeviriyorlar. kıikaten insan icret alacak insan ders alacak bu kadar dünya pistir bu kadar dünya muhabbeti öyle pisçi insanı mezarda dahi yüzünü kıblere çığır üstüne dön bu da öyle bir alarmet ki bu da öyle bir afat ki dünya muhabbeti insani mazarda dahi rahat bırakıyor onun içindir ki bütün kasarafların Bütün insani yolda çıkartıran, insani yolda yüzünü ve hakikatte çeviren, insan baktığı zaman dünyadır. Dünya insani her şey yapıyor. Dünya insan, dünya kalp, insan kendi salgını dünya bağladığı zaman, dünya muhabbetine bağladığı zaman, insan dünya ile kalkıp oturuyor, yaterken dünya ile yatıyor, kalkarken dünya ile kalkıyor, yerken dünya ile yiyor, içerken dünya ile işiyor. Dünya onun aşkı olmuştur. Dünya onun muhabbeti olmuştur. İnsan kimi severse onunla beraber haşır olacak. Onun için dünya hakikaten insana çok zarar veriyor. Bir insan İnsanin dinine hücum etse insan sesini tıkarsiniz. İnsanin vücdanine hücum etse gene insan sesini tıkarsiniz. İnsanin manfaatine zaman insan beyni dönüyor. Neden? Çünkü kalbi tamamen ona bağlı oluyor. Muhabbeti O'na bağlı olduğu için. Nâsıl ki Şeyh Muhyiddin-i Arabî kadâsallâhu asr-u al-hulaniyye. Bir gün gezerken, Şan'ın çarşısının ön ortasında ayağını yere vurmuş. Ey ehl Şam! Sizin haşa Allah'ınız benim ayağım altında Bunun üzerinde kusur kelimesi zuhur ettiği için Şam ulemalerini toplamışlar. Şeyh Muhyiddin-i Arabidin'in katline karar vermişler. Tam katil edecekleri zaman Mühyedine sormuşlar, senin bir sözun var mı? Evet, demiş bir kelamu var. İza dekalesinu fişin zahara kavlu mühyeddin. Mübarek ona demiş iz da kalatinu fi shih zahara qawlu muhyiddin la za ma si sutak lim da khala dakhil olsa shih şamed dakhil olsa zahara qawlu muhyiddin muhyiddin'in sözleri açığa çıkacak ki benim dediğim bir müddet sonra Sultana Selim tešrif ediyor Şam'a geliyor. Şeyh Muhyiddin'i Arabi'nin sözünü ona nakıl ediyorlar. Sultana Selim diyor ki, biliyor ki Şeyh Muhyiddin'in ayağını vurduğu yer biliyor musunuz? Evet, burada da biliyoruz. Sultan Selim o yöre doğru gidiyor, yerin üzerine duruyor, emir ediyor, diyor, sürekler kazmalar getirir. Ve mübarekliğin ayağına yedirildiği yer kazıyorlar. Altınlar, gümüşler, hazine çıkartıyorlar altta. Dönüyor diyor, ey ehlişan diyor. Sultan Selim, Muhyiddin Doğru Söylenmişti. laura insan kimi severse, insan kime muhabbet edirse, insan kimi kalbine bağlasa, insan ona ibadet etmiş olur, ona kulluk yapmış olur. Siz Allah'ı bırakmışsınız, dünya muhabbetinin tam manasıyla kalbinizi dünya edilmişsiniz. Dünyaya takmışsınız, onun için insan neyi satarsa insanın ilahi o olur. Onun için size demiş ki sizin Allah'ınız, İlah'ınız, benim ayağımı altınız. İşte o burada. Ve hakikaten insan neyi severse, muhabbeti neye bağlarsa, Dünya, insan kalbini bağladığı zaman, muhabbetini verdiği zaman, insan öyle bir fecdçeye geliyor ki, nevdeyse insan secde götürecek. Bir kuruş için canini feda edabilir. Acaba birisi dinimize kufr ederse, dinimize hecum ederse, imanimize ederse, yüzünü çevirip, tükümüzü çevirip dönüyoruz. Neden acaba? Laura dünyanın muhabbeti Allah'ın muhabbetinden fazlaşmıştır. Onun için hakikaten insana çok zarar veriyor dünya. İnsanı perişan ediyor. İnsanı mahvediyor. İnsani insandan kopuyor, koparıyor. İnsani babasından koparıyor. İnsani anasından koparıyor. İnsani kardeşinden koparıyor. İnsanın en sevdiği şahtan insanı koparıyor. En ufak bir dünya manfaati için. O kadar insan zalimdir. O kadar insan kendi nefsine zulüm ediyor. İnsan bu dünyayı kalbine yerleştiriyor. Zalimluktur insan nefsine zulüm ediyor. Onun için muhabbetini dünyaya vermemek lazım. Aşkını dünyaya vermemek lazım. İnsan dünyaya aşık olmaması lazım. Bunu insan, dünyanın muhabbetini Allah'ın muhabbetine çevirmesi lazım. O dünya aşkini Allah'ın aşkına çevirmesi lazım. O dünel bağlamak, dünyaya o kadar dünel'ü bağlamak, insan koparıp Allah'a, insan kendi dünel'i Allah'a bağlamak lazım. Bağlamak lazım. Yoksa insan, allah muhafaza etsin, insan da mezara girdiği zaman, insanın da yüzünü çevirip, kibleden insanın sesini damar. Onun için hakikaten, insan bakıyor ki bu asırda, o kadar muhabbet artmış ki, insan her gittiği cemaat bakıyor ki, dünyanın lezzetlerinde, Dünyanın varlıklarından dünyanın güzelliklerden bahsediyorlar. Ondan konuşuyorlar. Sonra insan kime ma aşıksa ondan konuşur. Sonra dünya insanların maşuğu olmuştur. Eğer maşuk olmasaydı insan bu kadar dünyadan konuşmazdı. Konu için o faydasız O Hain, o Zal'in Maşuk'u bırakmak lazım. Hakiki, gerçek Maşuk'a dönmek lazım. Gerçek, hakiki, Mahbub'a dönmek lazım. Gerçek, hakiki, insanın Rabbi olan Allah'a dönmesi lazım. Neura her şey dünyanın elinde değildir. Veyora dünyanın kemali yoktur. Dünya zail olacaktır. Dünya başkalarının malidir. Dünya başkalarının mali olduğu için neden insan bu kadar başkalarının maline insan kalbini bağlıyor? Acaba ahmaklık değil midir? Acaba kendi nafsine zulüm etmiyor mu? Yavra dünya mali bizim değildir. Başkalarının malidir. Yavra insan öldükten sonra o dünya yaptığımız bütün mal mülk kime kalacak? Varislere kalacak. O zaman ne oldu bizim malımız değildir. Başkalarının malidir. Bizim malımız olsaydı bizle beraber mezara gelecektir. Bizim olsaydı yanımıza ayrılmayacaktı. Bizim de olsaydı yenimizi, manfaatımızı, hademizi yapardı. Ama maalesef hiçbir şey bizle beraber gelmiyor. Öldükten sonra sırtımızı çevirdikten sonra tamamen başkalarına bırakıyoruz. E neden bu kadar bizim olmayan mahalle bu kadar günül bağlıyoruz? Neden bu kadar sevgisini kalbimizde besliyoruz? Neden acaba? Demek ki insan hakikaten basireti kapalıdır. Aklı tıkanmıştır. Akılını kullanmamıştır. Bence insan gerçektir, aklı selim sahibi değildir. Ancak ve ancak insan olursa bir geri zekalidir. Başka bunu izahı yok Yoksa aklı esenim olan bir insan, giderse büyük bir hapusmanın oğluna her kese giderken dese bu benim malımdır. Bak ne kadar güzeldir. Hal hal onun mali değil. Başka bir şahsın hapusundadır. Başka bir şahsın tasarrufundadır. Hiç alakası yoktur ama önde durup de her gelene derse ki bak ne kadar güzeldir, ne kadar para geliyor, ne kadar bu benimdir. O, o çevredeki insanlar da hepsi biliyor ki onun alakası yoktur, başkalarının malını görmenin malımdır. O insanlar o şahsa nedir acaba? Değerler düşünler düşüne Sübhanallah bu insan kafayı yemiştir. Kafasını dağıtmıştır, beyni dağıtmıştır, deli olmasa insanlarının malına sahip çıkar mı? Ve hakikaten insan da bu dünya insanın mali değildir, varitlerin malidir. Ama biz her şeyimiz güç ve bütün kuvvetimizle gücümüzle savunuyoruz ki bu mal benim malındır. Al hal hal onun mali de değildir. İnsanın mali olmayan şeye gönül neden insan bağlıyor? Neden insan o kadar seviyor? Neden o kadar insan bekçiliğini yapıyor? Her şeyini ona feda ediyor. O zaman hakikaten manende insan baktığı zaman o insan delidir, evlehtir bir cekaledir. Başka bunun nizahı da yoktur. Onun için kalbe bağlamamak lazım. laura iki şeyi kalbe beslemesi mümkün değildir. Eğer dünya muhabbeti kalbe girerse Allah'ın muhabbeti çıkar. Gerçek Allah'ın muhabbeti, Allah'ın aşkı, Allah'ın varlığını, Allah'ın azametini, Allah'ın muhabbeti kalbeden gerçek yerleştirirsek hiçbir şey germesi mümkün değildir. Onun için muhakkak ki kalbimizi temizleyip, andırıp, testemiz etmek lazım, Allah'a teslim etmek lazım. Gerçek kurtuluş da budur, hakikat de budur. Gerçek ancak insan onunla Allah'a kavuşecek. Yoksa her ikisiyle ben aynı anda götüreyim mümkün değildir. Ne onu isteyecek ne onu tutacak her ikisinde elinde kalacak. Onun için muhakkak ki Allah'ın sevgisini yerleştirmek lazım kalbe. Dünya'nın muhabbetini silip süsilmek lazımdir. Tasavvufa da zehirdir tabi bu dünya muhabbeti, dünyanın aşkini. İnsani ali koyar, insanın terakkiyesine yükselmesine en büyük engellerden bir tanesidir dünya muhabbetidir. O dünya muhabbeti olunca insan terakiyi etmesi zor Çok çabada harcasa dahi insana bakıyor ki insan yerinden saymıştır, ileriye gitmemiştir. Onun için muhakkak ki o dünya sevgisini Allah'ın sevgisine çevirmek lazım. Çalışacağız ama kalbimizi ona vermeyeceğiz muhabbetimizi vermeyeceğiz. Dünya mali gözümüzde leş gibi olması lazım. Yani sopa atlayacak leş neyse, hayvanların önüne atacak leş neyse, dünyada öyle olması lazım. insan bakıyor ki hakikaten Allah'ın dostların gözünde dünyanın leşten daha bekletiyor. Da ve hadefistir. Nedenle ori Allah'ın muhabbetin karşısında hiçbir şey tutması mümkün değildir. Dünya bir araç olması lazım. Amaç olmaması lazım. Amaç olunca insanın elini yeter Dünya insan Allah'ın yolunda hizmetçi tutması lazım. Dinine hizmetçi tutması lazım. Dünyanı ne dininin emrine vermesi lazım. O zaman dünyada faydalı insan verir. Yoksa kapıp da dinimizi dünyamıza hizmetçi tutsa ne uza dile insanı kadar getirir. Bunuce Allah muhafaza etsin. Allah bizi bu pisleşten kokusundan bizi muhafaza etsin. Doksa hakikaten bizim bu kötü, korkuya koklamak, ona yanašmak bizim ilalemize çok büyük bir engeldir. Allah bizi ondan kurtarsın inşallah. Allah'u isla.